Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Adem Aleyhisselam yanıldığı zaman, Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselam hakkı için beni affet dedi. Allahu u Teala da Muhammed'i daha yaratmadım, onu nasıl tanıdın dedi. Ya Rabbi, beni yaratıp ruhundan bana ihsan edince başımı kaldırdım. Arşın eteklerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılmış olduğunu gördüm. Sen isminin yanına en çok sevdiğinin ismini yazarsın. Bunu düşünerek onu çok sevdiğini anladım dedi. Allah Teala da buna karşılık Ey Adem doğru söyledin. Mahluklarımın içinde en çok sevdiğim otur. Onun için seni affe Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım, dedi. Başka bir iş görmeyip, yalnız beni ziyaret için gelene, kıyamet günü şefaat etmek, üzerimde hakkı olur. Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, hepinize farzdır. Onu terk etmeniz için, hiçbir özür olamaz. Kur'an-ı Kerim'de bulamadığınız işlerde, sünnetime uyunuz. Sünnetimde de bulamazsanız, ashabımın sözüne uyunuz. Çünkü ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz. Ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir. Resulün yanında niza, cidal yapmayınız. Rabbim benim rızkımı kılıncımın ucunda yarattı. Allah-u Teala'yı seven beni sever. Heybetinden kimse yüzüne bakamazdı. Birisi gelip mübarek yüzüne bakınca terledi. Sıkılma, ben melik değilim, zalim değilim. Kurumuş et yiyen bir kadıncağızın oğluyum buyurdu. Adamın korkusu gidip derdini söylemeye başladı. Kimsenin aybını yüzüne vurmazdı. Kimseden şikayet etmez, arkasından söylemezdi. Bir kimsenin sözünü veya işini beğenmediği zaman bazı kimseler acaba neden şöyle yapıyorlar? Yatağı içi hurma iplikleri ile dolu da bağlanmış deriden idi, içi yünle dolmuş bir yatak getirdiklerinde kabul etmedi ve ya Ayşe? Allah'a yemin ederim ki eğer istesem Allahu Teala her yerde altın ve gümüş yığınlarını yanımda bulundurur. Ben bir insandan başka bir şey değilim. Size Allah'ın bir emrini bildirdiğim zaman onu hemen kabul edin. Fakat dünya işleri hakkında kendiliğimden bir şey söylersem bu Allah'ın emri değildir. Bunu ben insan olarak söylerim. allah Teala kimseye ihsan etmediği iki nimetini bana ihsan eyledi. Şeytanım kafir idi, onu Müslüman yaptı. İslamiyeti yaymakta bütün zevcelerimi bana yardımcı eyledi. Dünya nimetlerinden bana kadınlarım ve güzel koku sevdirildi. Medine'de, Mescid-i Nebevi'de dikili bir hurma kütüğü vardı. Resulullah hutbe okurken bu direğe dayanırdı. Buna hannane denirdi. Minber yapılınca Hannane'nin yanına gitmedi. Ondan ağlama seslerini, bütün cemaat işittiler. Minberden inip Hannane'ye sarıldı. Sesi kesildi. Eğer sarılmasaydım, benim ayrılığımdan kıyamete kadar ağlardı, buyurdu. Kabrim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Peygamberler vefat ettikleri yere defne olur. Bize, yani peygamberlere kimse varis olamaz. Bizim bıraktığımız mal sadaka olur. Bir kimse beni çocuklarından, ana babasından ve herkesten daha çok sevmedikçe imanı tamam olmaz. allah Teala toprağın peygamberleri çürütmesini haram etmiştir. allah Teala bir kuluna yazı ve söz sanatı ihsan ederse, Resulullah'ı ölsün, düşmanlarını kötülesin. Peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara keffarettir. Ölümü zikretmek, sadaka vermek gibidir. Kabiri zikretmek sizi cennete yaklaştırır. Rabbim beni en güzel edeple edeplendirdi. Kıyamet günü önce gelenlerin ve sonra gelenlerin seyidiyim. Hakikatı bildiriyorum, övünmüyorum. İki gözüm uyur fakat kalbim uyumaz. allah Teala ile öyle vakitlerim oluyor ki, o zamanlarda aramıza hiçbir üstün melek ve peygamber giremez. Bedir gazasında, Ashab-ı kiram, müşriklerin dörtte biri kadardı. Harp şiddetlenip, müşrikler hücumlarını arttırdıkları zaman Resulullah çardak altında mübarek başını secdeye koyup Ey Yüce Rabbim, Eğer bu bir avuç Müslümanı zafere ulaştırmazsan yeryüzünde seni tevhid edecek bir kimse kalmaz diye zafer ve nusret için dua etti. Daha sonra bir müddet sükut buyurdu hemen mübarek gözlerinde sevinç alametleri verip yanında bulunan mağara arkadaşı Ebu Bekir Sıddık'a zafer ve allah Teala'nın yardımı ile müjdelendiğini haber verdi. Çardaktan çıkarak harp meydanına teşrif ettiklerinde, yerden bir avuç kum alıp müşrik askerlerinin üzerine doğru attı. Kum tanelerinin her biri, düşman askerlerinin gözüne bir bela ve hezimet şimşeği gibi gelerek, Zahiri bir sebep olmaksızın derhal perişan oldular. Enfal suresinin 17. ayet kelimesi kerimesi bu mucize hakkında nazil oldu. Bu ayet-i kerimede mealen. Kafirlere attığını sen atmadın. Onları Allahu Teala attı buyuruldu. Adem Aleyhisselam su ile toprak arasındayken ben peygamber idim. Allahu Teala'nın ilk yarattığı şey... Benim ruhum veya nurumdur. Ben latife ederim ama doğrudan gayri söylemem. Cevami-ül Kelim yani az sözle çok şey anlatıcı olarak ve korkulara galip gelici olarak gönderildim. Ümmetime yanıldığı ve unuttuğu için ceza yoktur. İslam dini garip olarak başladı. Son zamanlarda da garip olacaktır. Bu garip insanlara müjdeler olsun. Bunlar insanların bozduğu sünnetimi düzeltirler. Ümmetimin dalalet üzerinde birleşmemelerini Rabbimden diledim, kabul eyledi. Geçen ümmetlerin her birine fitneler verildi. Benim ümmetimin fitnesi mal, para toplamak olacaktır. Zeyd bin Sehil buyurdu ki bir gün Resulullah'ın huzurunda oturuyordum. Mübarek yüzü gülüyordu. Niçin tebessüm buyurduklarını sordum. Nasıl sevinmeyeyim? Biraz önce Cebrail aleyhisselam müjde getirdi. Allahu Teala buyurdu ki Ümmetinden biri sana bir salavat söyleyince Allahu Teala ona karşılık on salavat eder dedi. Bütün peygamberlere ben girmeden evvel cennete girmeleri haram kılınmıştır. Yine bütün ümmetlere benim ümmetim girmeden evvel cennete girmeleri haram kılınmıştır. Sizin bütün insanlara nispetle azlık bakımından durumunuz beyaz bir öküzün üzerinde bulunan bir siyah kıl gibidir. Bu derece az olmanıza rağmen ehli cennetin yarısı olursunuz. Her nebi için bir daveti müstecabe vardır. Her peygamberin bir duası kabul olundu. Her peygamber duasının kabul olunması için acele etti. Peygamber ala nebiyyina ve aleyhissalatü vesselam. allah ve Teala'ya ümmetleri üzerine denizde boğulmaları, suda garp olmaları, zelzele, sayha, taş atılması, kötü şekle girmek ve yere batması gibi. Felaketleri için dua ettiler. Ben duamı ümmetim üzerine şefaat etmek için sakladım. Allahu Teala'ya şirk koşmadan ölmüş olan kimseye benim şefatimi Allahu Teala kabul eder. Rabbim bana ümmetimden 70 bin kimseyi hesap ve azap olunmadan cennete dahil etmeyi vaat etti. Bunlardan her bin ile 70 bin kişi dahi ve Rabbimin avuçları ile üç avuç miktarı kimseler cennete girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Aişe'ye radıyallahu anh'a dinde fırkalara ayrıldılar. Ayet-i kerimesi bu ümmette meydana gelecek olan bid'at sahiplerini ve nefislerine uyanları haber veriyor. Benden sonra ümmetim arasında ayrılıklar olacaktır. O zamanda olanlar benim sünnetime ve Hulefay-i Raşidi'nin sünnetine yapışsın. Dinde meydana çıkan şeylerden uzaklaşsın. Dinde yapılan her yenilik bid'attir. Bid'atlerin hepsi dalalettir. Dalalet sahiplerinin gidecekleri yer cehennem ateşidir. Ümmetim arasına fesat yayıldığı zaman sünnetime yapışan için yüz şehit sevabı vardır ümmetimin ihtilafı rahmettir. Beni gören ve beni göreni gören Müslümanı cehennem ateşi yakmaz. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete kavuşursunuz. Allah-u Teala benim ümmetimden bir kuluna iyilik yapmak isterse onun kalbine ashabımın sevgisini yerleştirir. Onların hepsini canı gibi sever. Ümmetimden ehli beytimi sevenlere şefaat edeceğim. Ashabıma dil uzatanlardan başka herkese şefaat edebilirim. Zamanlar, asırlar ahalisinin en hayırlısı, en iyisi benim asrımın ahalisidir. Yani sahabe-i kiramın hepsidir. Ondan sonra ikinci asrın, ondan sonra üçüncü asrın, Müminleridir. Beni gören veya beni görenleri gören bir Müslümanı cehennem ateşi yakmaz. Ağaç altında benimle sözleşenlerden hiçbiri cehenneme girmez. Ümmetimden bazı kimseler meydana çıkacak. Ashabımı kötüleyeceklerdir. Bunlar Müslümanlıktan ayrılacaklardır. Ümmetimden herhangi biri. Uğud daha kadar altın sadaka verse, ashabımın bir müt arpa sadakasına verilen sevaba kavuşamaz. allah Teala beni seçti. Benim için insanlar arasından en iyilerini ashab olarak seçti. Ashabımın arasından bana vezirler, yardımcılar ve akraba ayırdı. Onlara söyleyene allah Teala ve melekler, ve insanlar lanet eylesin. Onları söyleyenlerin ne farzlarını ne de sünnetlerini Allah-u Teala kabul etmez. Ashabımı söylerken Allah'tan korkunuz. Ashabım söylenirken onlara saygısızlık yapmamak için Allah'tan korkunuz. Benden sonra onlara kötü gözle bakmayınız. Onları seven, beni sevdiği için sever. Onlara düşman olan... Bana düşmanlık etmiş olur. Benden sonra ashabımın ayrılığını Rabbimden sordum. Rabbim bildirdi ki, ey sevgili Peygamberin Muhammed, senin ashabın gökteki yıldızlar gibidir. Bazısı, bazısından daha parlaktır. Hepsi ışık saçmaktadır. Onlardan birinin yolunda giden hidayete kavuşur. Ashabım arasında fitne olacaktır. Bu fitnelere karışanları Allah Teala benimle olan sohbetleri hürmetine af ve mağfiret edecek. Sonra gelenler bu fitnelere karışan ashabıma dil uzatarak cehenneme gideceklerdir. Benden sonra size iki şey bırakıyorum. Bunlara yapışırsanız yoldan çıkmazsınız. Birisi ikincisinden daha büyüktür. Biri Allah Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir ki Gökten yere kadar uzanmış sağlam bir iptir. İkincisi ehl-i beytimdir. Bunların ikisi birbirinden ayrılmaz. Bunlara uymayan benim yolumdan ayrılır. Sizin iyileriniz benden sonra ehl-i e iyilik edenlerdir. Sırat köprüsünden ayakları kaymadan geçenler, ehl-i ve ashabımı çok sevenlerdir. Nimetlerini bize bol bol gönderen Allahu Teala'yı seviniz. Allahu Teala'yı sevdiğiniz için beni de seviniz. Beni sevdiğiniz için Beyt'imi seviniz. Biliniz ki, içinizde Beyt'im Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Gemiye binen kurtulduğu gibi Beyt'imi seven kurtulur. Bunlara uymayan helak olur. Ben bir ağaca benzerim. Fatıma bunun gövdesidir, Ali bu dağıdır, Hasan ve Hüseyin meyvesidir. Hüseyin 60 senesinde öldürülür. Ümmetimden ilk olarak denizde gaza edenler elbette cennete girecektir.